Selat ve selam Peygamber Efendi bize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerin olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Uhud Savaşı bağrında nice hikmetler barındırıyordu. Nice kahramanların destanlarını bağrında taşıyordu. Savaş ortamı en çetin en amansız bir ortamdı. Bu ortam, insanların kimliklerini bir bütün halinde ortaya çıkarırdı. İnsanların özünde olan ne varsa dışa yansırdı. Hakikatte güçlü bir imana sahipse, savaşın en kritik zamanlarında, bu güçlü iman sahipleri daha bir öne çıkardı. Orduda bir savrulma, bir zaaf olduğunda, o güçlü iman sahipleri sanki bütün yükü omuzlarcasına öne atılırlardı. Zafı gidermek için en büyük fedakarlığı sergilerlerdi. Seve seve canlarından geçerlerdi. Uhud Savaşı inişli çıkışlı, zaferi ve yenilgiyi barında taşıyan ibret dolu bir savaştı. Bu dersler dolu savaşın kahramanlarını daha yakından görmeye muhtaçız. Onları tanımak, imanın elle tutulur, gözle görür haline tanıklık etmek olurdu. İmanımıza iman katar. Rabbani iklimin ihtişamını kısmen de olsa anlama imkanımız olurdu. İnsanın varoluş yolunda yürümesi kadar asil ve doğal olan ne olabilirdi? Peygamber Efendimizin göz bebeklerinden Hazreti Enes bin Nadr radıyallahu anh, Uhud'da destan yazan kahramanlardandı. Uhud savaşının ikinci etabıydı. Müminler derin bir zafiyet içindeydiler. Mekke müşrik ordusu dalga dalga saldırı yapıyorlardı. Müslümanlar tam bir panik içinde düşmüşlerdi. Hazreti Enes bin Nadr radıyallahu anh, bu savrulma anında tek başına bir ordu gibi düşmana doğru yürüyordu. Onun yürüyüşü ölümün üzerine yürüyüştü. Büyük bir ihtimalle şadete yürüyordu. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu an, onu ilerlerken görüyor ve Ey Enes bin Nadr nereye diye tehlikeli gidişin yönünü değiştirmesini istiyordu. Hazreti Enes bin Nadir radıyallâhu'nun ise Ey saat, Cennet kokusunun hasretini duyuyorum. O da onu hissediyorum diyordu. Hazreti Enes ölüme yürürken ölümü geçmişti. Onun gönül dünyasında dünya bitmişti. Dünya denen geçitten geçmeye, sonsuzluğa yürümeye karar vermişti peygamberinin dilinden defalarca şehitliği duymuş, ayetlerde, hadislerde cennetleri ruhuna oturtmuştu. Hele müminlerin dağınıklık yaşadığı bu savaş ortamında, fedakarlıktan başka çıkar yol yoktu. Müminleri, ablukadan kurtarmak için can pahasına düşman üzerine yürümekten başka yol gözükmüyordu. Müminleri kendine tercih etmeyi biliyordu. Onlar büyük zarar görmesinlerdi. Kendisi bütün zararları üstlensindi. Böyle bir ruhla, böyle bir duyuşla yürüyordu. İmanının gerektirdiği bir tavır sergiliyordu. Ölümüne ölümüne gidiyordu. Gidişin ölüme olduğu belliydi. Bu nedenle, Hazreti Saad bin bu Azra (radiyallahu anh) yüksek sesle "Nereye ey Enes'e sesleniyordu? Hazreti Enes'e "Cennetin kokusunu duyuyorum." diyordu. Asıl hayata ramak kalmıştı. Az sonra ebedi aleme geçecekti. Zaten arada tül gibi ince bir perde vardı. Zaten arada bir nefeslik mesafe vardı. Kol bir adım atardı, ikinci adımını atamayabilirdi. Beden toprağa düşüverirdi. Ruh ebedi aleme pervaza açardı. Cennetlere liyakat kazanan bir ruhsa, zarif bir halle ebedi aleme uçardı. Huzurla, heyecanla, sevinçle. bir ömür içinde Rabbim, Rabbim diye en büyük sevgiliyi dile getirmişti. Zaman zaman rahman Rahim'e nasıl özlemler duymuştu. Nasıl hasret hasret yanmıştı. Zaman zamansa Rabbinden uzaklara düşmüştü. Kulluk kıvamını kaybettiği zamanlar olmuştu. Daha sonra da bu kurak ve çölleşen hallerine derin derin pişmanlık duymuş affını dillendirmişti. Hazreti Enes bin Nadir radıyallahu an kılıcıyla düşmanın üzerine yürüyordu. Kıyasya bir savaş veriyordu. Yer yerde kümeler halinde Müslümanları görüyordu. Onlar savaştan kopmuş, ümitsizliğe gömülmüş bir haldeydiler. Hazreti Enes radıyallahu an onlara şaşırıyor, hayretler ediyor ve niçin oturuyorsunuz diye sesleniyordu. Onlar tam bir çaresizlik içinde. Allah'ın Resulü öldürüldü diyorlardı. Hazreti Enes ise yüksek bir iman vecdi içerisinde haykırıyordu. Ondan sonraki hayatı ne yapacaksınız? Onun olmadığı bir dünya niye yarayacak? Kalkın Allah Resulü'nün öldüğü dava yolunda can vermesini bilin diyor Ve kılıcını düşman askerlerine savuruyordu Bütün varlığıyla savaşıyor Korkunun eseri görülmüyor Düşman saflarını yarıyor Sonra bedeni toprağa düşüyordu O şehitler kervanına katılıyordu Ölmeden önce ruhunda cennetin kokusunu duymuştu Nasıl da hasretini çekmişti. Şimdi şehitler sonsuzluk nimetiyle rızıklanıyorlardı. Bizim yolumuz Rabbani yoldu. Bizim medeniyetimiz kahramanlar medeniyetiydi. Bizim medeniyetimizin bağrında şehitlik en belirgin bir çizgiydi. Ordularımız onurlarımızdı. Her mümin bir nefer gibiydi. Üstad Necip Fazıl Sakarya türküsünde öyle sesleniyordu. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil yeşil Tuna giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermerlerin napsında hala çarpar mı tekbir? Bolor model rüzgar o sadayı Allah bir. Ardına çil çil kubbeler serpen ordularımız vardı. Tevhide varlığını bağlamış bir ümmet vardı. Ümmetin önünde şanlı İslam ordusu vardı. Orduların önünde şehitlerin seyidi, şehitlerin komutanı Hazreti Hamza Efendimiz vardı. Çağlardan çağlara Aka gelen bir millet vardı Adı İslam olan Bir İslam milleti vardı Ölümü Sevgili diye bellemiş Müminler vardı Peygamber Efendimiz Ölüp de Allah katında Hayırlı bir mertebeye erişen Kullar içerisinde Şehitten başka hiç kimse Kendisine içindekilerle Birlikte dünya verilecek Olsa bile Yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliği ne kadar üstün bir mertebe olduğunu gördüğü için, Dünyaya dönüp tekrar şehit olmayı arzu eder, buyuruyor. Hazreti Enes bin Nadr'ın yeğeni Enes bin Malik anlatıyor. O gün Enes bin bulduğumuzda, bedeninde yetmişin üzerinde yara vardı. Tanınması mümkün değildi. Ona ancak kız kardeşi Rabi tanıdı. O da kardeşini elinin parmaklarından tanıyabilmişti diyordu. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu an Aksap suresinin 23 ve 24. ayetlerinin geliş sebebinin amcası Hazreti Enes bin Nadır ve arkadaşlar olduğunu söylüyor. Ayeti kerime müminler içinde Allah'a verdikleri ahitte duran niceleri vardır. Onlardan kimi verdikleri sözü yerine getirip onun yolunda canını vermiş şehit olmuştur. Kimi de canını vermeye hazır şehadet sırasını beklemektedir. Onlar hiçbir zaman verdikleri sözü ahdi değiştirmemişlerdir. Allah özü ve sözü doğru olanları bu doğrulukları sebebiyle mi münafıklara, özü ve sözü bir olmayanlara, dilerse azaf verecek veya gerçekten tövbe ederlerse tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah kafurdur, sonsuz merhamet sahibidir. Buyruluyor. Onların imanları yakıni imandı. Ayetler onlar için. Sadece bir bilgi kaynağı değildi. Ayetler onların gönüllerine, kalplerine bir hakikat olarak otururdu. Ayetler onların kalp dünyalarını inşa ederdi. Onların kalplerini anlatırdı. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları dalga dalga büyürdü. Onlar hayatın akışı içerisinde, yeri geldiğinde, mallarını vermekten huzur duyarlardı. Yeri geldiğinde canlarını vermekten lezzet alırlardı. Mal onundu, can onundu. Vakti geldiğinde malı da canı da asıl sahibine vermek kadar güzel ve doğal olan ne olabilirdi? Ki onların en belirgin özellikleri özü doğru, sözü doğru olanlar olmasıydı özleriyle sözleri birdi. Oysa hayat bize öğretiyor ki, kalp ile dil arasındaki mesafe en uzun mesafeydi. Özüyle sözüyle berrak bir insan olmak en çetin, en zor olandı. Bunu milyonların içerisinde çok az insan gerçekleştirebiliyordu. Bunun diğer ifadesi güvenilir insan olmaktı. İnsan, Hangi düşüncenin Hangi fikrin insanı olursa olsundu Bu bir vakaydı Yani insanlar Farklı fikirlerde Farklı kulvarlarda olabilirlerdi Çetinler çetin olansa Güvenilir insan olabilmekti Peygamberlerin en büyük özelliği buydu Onlar en saydam insanlardı İçleri pırıl pırıl Dışları pırıl pırıldı. İçleriyle dışları tam bir bütünlük içindeydi. Tam bir ahenk içindeydi. İnsanı çürüten, insanı insanlığından eden nokta burasıydı. Özüyle sözü bir olamamasıydı. Güvenilir insan olamamasıydı. Şeffaf insan olamamasıydı. Rabbi Rahim'in asla razı olmadığı halde bu haldi. Ayette, yapamayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz ki bu Allah'ın hiç sevmediği bir haldir buyruluyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam